كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته من التحية والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكنت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هذيتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة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 ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما بنعمة ربك فحدث. اَعْذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ Yine bir Cuma akşamı. Ama bu kez beraber değiliz, koşullar değişti. Şimdi artık insanlar toplu halde bir arada bulunmaktan imtina ediyorlar, etmek durumundalar. Çünkü daha önce de konuştuğumuz derslerde, yer yer bahsettiğimiz bir salgın, hastalık insandan insana intikal ediyor. Bazılarını şiddetli, bazılarını orta şiddetle yakalıyor ve bir şekilde bu hastalıktan kişinin tedbiren korunması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle bize, tedbir almayı emretti, sadece bu hastalığa karşı değil, bütün hastalıklara karşı. Bilerek yahut isteyerek kendimize zarar verme hakkımız yok. Cenab-ı Hak bu türden bir sıkıntılı duruma, hatta tehlike boyutunda bile e, risk alamayacağımızı bize öğretti. وَلَا تُلْقُوا بِعَيْد۪يكُمْ ila التَّحْلُكَةٌ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın buyurdu Cenab-ı Hak. Başta ahireti risk etme tehlikesi ve yine dünyadaki koşullar itibariyle de her türlü risk tehlike ifadesi eder. Dolayısıyla kullar hayatta normal olarak alması gereken tedbirleri almak durumundadırlar. Cenab-ı Hakk'a güvenerek kişinin... Rızık aramayışı nasıl tedbirsizlik olursa Cenab-ı Hakk'a güvenerek kişinin veya toplumların güç kuvvet hazırlamayışı kendilerini korumak, savunmak üzere, bu da benzer şekilde tedbirsizlik örneğidir. Dolayısıyla böyle yapan toplumlar günah işlemiş olurlar. Allah Azze ve Celle'nin e, emrine karşı gelmiş olurlar ve bu onların hanesine cürüm olarak vebal olarak yazılır. Peki tedbir alan topluluklar, yani rızık kazanmak için yahut savunma yapabilmek için güç kuvvet hazırlayan ve emredilen hususları yerine getiren kimseler, sonuçları elde etsinler yahut etmesinler. Yani hastalıktan korunmaya çalışırken, tedbir alırken, ve ki hastalık gelip bulaşsa da bunu Allah Azze ve Celle'nin takdiri olarak bilirler. Bulaşmasa da, bunu da Cenab-ı Hakk'ın takdiri olarak bilirler. Tedbirin sonucu olarak değil. Çünkü hiçbir tedbir yan yüzünde Yüce Yaradan'ın takdirini engelleyecek, ona mani olacak bir kuvvete sahip değildir. Bu asla düşünlemez. Çünkü Allah Azze ve Celle, her şeyi kuşatmış olan, her şeyi iradesiyle, gücüyle, hem baştan yaratmış ve hâlhazırda da yöneten kudrettir. Bizim O'nun yapmak istediği bir şeye mani olmamız söz konusu olamaz. اِنَّ Allah'a بَالِهُ اَمْرِهِ Allah, yapmak istediği şeyi, yapmak istediği yere ulaştırır. Dolayısıyla Yüce Yaradan bizi veya bir başkasını hasta edecekse o zaten edecektir. Bizim tedbirimiz O'na mani olsun diye değil, Yüce Yaradan bizi muhasebeye çektiği zaman ''niçin tedbir almadınız?'' sorusuna cevap oluşturabilmek içindir. Herhangi bir emir gibi düşünülür. Dolayısıyla da e, kişi hayatında sadece hastalığa karşı değil, bütün tedbir alması, hazırlıklı bulunması, yapması gereken her ne varsa e, Allah Azze ve Celle'nin emri olarak yaptığını düşünür ama neticeyi خلق eden, neticeyi yaratan Cenab-ı Hak az yaratır, çok yaratır, başka türlü yaratır. O onun bileceği şey. Dolayısıyla eline geçen, ya başına gelen şeyler yüce yaradanın takdiriyledir. Kendi çabasıyla hiçbir kazanım elde edemez. Kendi tedbiriyle de hiçbir zayiatı önleyemez. Kul yüce yaradanın iradesini kainatı, bütün varlığı bütünüyle kaplamış tünüyle kuşatmış ve inceden inceye sadece onun hikmi, hükmünün yürüdüğü bir mecra olarak bilir. وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ umur İşlerin sonu Allah Azze ve Celle'ye döner, son sözü hep Allah Azze ve Celle söyler ve söylediği biçimde O'nun dediği olur. Yani Allah'ın dediği olur. Dolayısıyla koşulları değiştirmiş bulunan Cenab-ı Hak, bize esası itibariyle hep içinde yaşaya geldiğimiz ve monotonlaşan aynı koşulların bizi körleştirmesini önlemek için zaman zaman gerek ferdin, bireyin hayatında gerekse toplumun hayatında bu türden şok edici dalgalanmalar oluşturabilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki velene sizi kesinlikle sanayacağız. Bir şey emmin el biraz korkuyla ve el cu'a açlıkla ve naqsin mallardan eksilterek ve ve canlardan eksilterek. Dün akşam bir devletin başındaki kişi e, gerçeği kabullenmiş ve çoğu ailenin pek çok ailenin sevdiklerini kaybedebileceğinden söz ediyor. Ve naksin min mallardan eksilterek ve enfusi ve canlardan eksilterek ve ve mahsullerden eksilterek biz sizi kesinlikle sınayacağız. Buyuruyor Cenab-ı Hak: "Gobeşir-i sabirin sabredenleri müjdele." diye de ayeti bitiriyor. Şu halde koşulların değişmesi ufak ufak yer yüzünde azapların bize tattırılması mevcut durumda hep aynı şekilde ilerleyen koşulların oluşturduğu körlüğü delmek için onu ortadan kaldırmak için hakikati kulların görebilmesi için ciddi bir değişiklik çağımızda yaşanıyor. Ve yine de bahsettiğim devlet başkanı diyordu ki bir neslin başına gelebilecek en ciddi talihsizlikle karşı karşıyayız. Yani ''Hiç olması, e, olmaz. en talihsiz durumlardan bir tanesi'' diye tarif etmiş, kuşkusuz yeryüzündeki küçük büyük bütün koşulları Allah Azze ve Celle çeviriyor ve bunların hepsini de bizimle olan iletişiminde bize yaşatıyor. Demek ki bunların da ifade ettiği bir mana var, bize bunun da söylediği bir e, mana var, bir mesaj var, yaşanan bir hastalık insanları düşündürüyor. Yani daha düne kadar bütün, e, neredeyse insanların tamamı, teknolojinin her şeyi, özellikle tıp teknolojisinin çok ilerlediği ve her şeyi artık e, yapabileceği, neredeyse yeniden bir insan bile icat edebileceği, yaratabileceği, kanısına kadar uzanan bir güven ile doluyken, şimdi e, gözle göremeyecek kadar küçük bir varlığa karşı, ee, çaresiz kalmış koca bir dünya resmiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun verdiği bir mesaj, Allah Azze ve Celle'nin gücü, kudreti, hayatın sınırlı olduğu ve bizlerin bu hayatta sorunlu bir alan da bulunduğumuz gerçeğini yüzümüze vuruyor. Artık koşullar değiştiği için dünkü rutin içerisinde uyuya kalmaya imkan yok. Dünkü rutini devam ettirmeye kalkışsak, kendimizi kandırarak, her şey normalmiş gibi yaparak mevcut durumda biraz zor bu. Ama yarın aşı bulundu, her şey normale döndü dese, çabuk hemen aynı rahatlığa dönebiliriz. Cenab-ı Hak bu yanımızdan Kur'an'da sıklıkla söz ediyor. Yani sıkıntıların bizi uyandırdığını, bir miktar kendimize gelmemizi sağladığını, ama sıkıntılar ortadan kalktıkça da, bizim hemencecik yine tekrar kulağımızın üstüne yatıp, hayatı e, uçsuz bucaksız, sorunsuz bir alan olarak görmeye e, yeltendiğimizi söylüyor. Şimdi bizim bu yeltenişimizi bugün konuşacağız. Neden bu biçimde hayatı algılamaya ediyoruz? neden sorumluluklara sahip çıkmaktan e, Uzak duruyoruz, imtina ediyoruz, sorumluluğa sahip çıkmak, hayatı başıyla sonuyla doğru okumak ve mevcut içinde olduğumuz yaşam aralığının bir süreç olduğunu ve ucuyla kapalı olduğunu, başının da zaten bir başlangıcı olduğunu. Dolayısıyla bunu anlamlandırmak, bunu bize lütfetmiş, var etmiş olan kudret ile belli bir ilişki oluşturmak, ona karşı sorumluluklara sahip çıkmak, bu, akleden bir insanın sorumluluğuna sahip çıkması ve sorumluluğuna sahip çıktığı zaman, gereğini yapmak üzere e, yola koyulması. Burada niyet dediğimiz şey gündeme geliyor ve siz bir amaç oluşturuyorsunuz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Ne olmak istediğine karar vermek diye bir e, ifade biçimi, ee, bu son yıllarda dile getiriliyor, ne olmak istediğine sen karar vereceksin, bu bizim tam da niyet dediğimiz şeyin odağında, ne olmak istediğine sen karar vereceksin. Allah Azze ve Celle öyle bir sistem yaratmış ki, bu kararı kulun kendisinin vermesini, e, bu var ettiği sistemde en önemli ilkelerden birisi olarak, düzenlemiş. Dolayısıyla ne kötü niyet ve kötü suç birinden diğerine intikam edebilir böyle bir ortamda وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ zira وَاَزِرَةٌۜۜ Kimse kimsenin suçunu çekmez. Ne de bir başkasının iyi niyeti ve iyi yola koyulması ötekini ötekine yarayabilir. La يَضُرُّكُمْ man دَلَّا اِذَا Hidayete yönelen kimsenin, kimseye dalalete sapanların dalaleti zarar vermez. Çünkü kişinin kendi sonuçları kendi niyet ettikleriyle gerçekleşecektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize bahsettiğimiz seçme, irade ortaya koyma, niyetini oluşturma ee, sürecine yönelik olarak hayatı kurgulamış olmasından kaynaklanır. Bu amaça yöneliktir. Dolayısıyla burada cebir olmadığına göre yani baskı ve zorlama olmadığına göre insanların e, tercihleri söz konusudur. Tercihlerine biz niyet diyoruz. Kişiler niyetlerini olumlu yahut olumsuz istikamette gerçekleştirebilirler. Cenab-ı Hak bunu dilemiş buyuruyor ki, فَمَنْ شَاءَ <الْيُؤْمِن> Dileyen iman etsin ve men şa'a fel yekfur Dileyen de küfretsin. Bunu diyen Allah Azze ve Celle, Cenab-ı Hakk'ın dileği bu şekildedir. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Alternatifleri ne olabilirdi? Cenab-ı Hak şöyle dileyebilirdi, herkes iman etsin. O zaman e, kimse açısından bir iraden söz etmiyoruz. Çünkü Artık Yüce Yaradan'ın meşriyeti insanlara irade bahşetmek yerine, insanları belli bir kulvarda cebretmek şeklinde olurdu. O zaman e, bizler iradi varlıklar olarak, e, gerçek kimliklerle değil de sürüler olarak mecbur olurduk. E, bunun da bizim açımızdan ise de iyiliğinden bizim bir e, hissemiz yok, kötüyse de kötülüğünden bir hissemiz yok çünkü Zorunlu bir senaryoyu, herkes yaşamak zorunda kalırdı. Cenab-ı Hak böyle dilemediğini söyledi. Onun dilemesi فَمَنْ شَاءَ ve men شَاءَ فَالْيَكْفُرْ İman etmek isteyen iman etsin, iman etmeyi dileyen iman etsin, küfretmeyi dileyen küfretsin. Bu ayrımdaki e, duruma biz ne diyoruz? Kişinin niyeti diyoruz. Kişinin niyeti iyi ya, kişinin niyeti kötü. Kişi ne yönde istikamet alacak? Bu, bizi biz yapan ve hayatta bizim en çok kendimizi hissettiğimiz yer. Çünkü bütün yapıp ettiklerimizin arkasındaki merkezi nokta bu. Özellikle istikamet boyutuyla renk veren davranışlarımız açısından bu çok önemli. Yoksa istikamete dair bir boyutu yok ise, yani araba almışsınız, rengi kara olur, beyaz olur, siyah olur, bunun iyilikle kötülükle bir alakası yok. Yemek ihtiyacınız olmuş, yemek yemişsiniz veya ihtiyacınızı gidermişsiniz. Eğer bir şey sizin iyiliğinizle kötülüğünüzle alakalı bir netice ortaya koymuyorsa, o zaman bir niyetten veya bu niyetin, kişi açısından belirleyici oluşundan e, söz etmiyoruz. Bizim niyet dediğimiz şey iyilik ve kötülük istikametinde, pozitif veya negatif istikamette e, kişinin dışa vuran hali, onu iyi ya da kötü yapan şey. İyilerin iyilik istikametine yönelmesi, kötülerin kötülük istikametine yönelmesi. Bu nerede başlıyor, nerede bitiyor dediğimizde karşımıza çıkan şey, kişinin niyetini alması, niyetini başlatması. Önceki derslerde bunun kalpte beliren ve kalpte oluşan ve kalpte karara bağlanan bir şey olabildiğinden bahsetmiştik Kime ayetlerde. Velakin ma taammadet kulubukum kalplerinizin amdettiği şeyler. La ya'khudhukum Allahu billahi fi aymanikum velakin ya'khudhukum bima kasabat kulubukum. Allah sizi kalplerinizin kazandığıyla eee sorumlu tutar. Demek ki kalpten dile kadar uzayan bir işleyişte, dilde, ağızdan rastgele çıkan şey çok önemli değil. Şayet arkasında, geri planda kalbin bir kazanımlı söz konusu değilse, o zaman esas itibariyle fiillerin şekillenmesinin arkasındaki gerçek kalpteki karar ise, işte biz niyetten bahsediyoruz, bizi iyi ya da kötü yapan şey. Allah azze ve celle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaşlar neticesinde tutsak duruma kalmış kimselerle alakalı buyurdu ki: "Ya eyühan nebiyyu ey peygamber, kulli limen fi eydikum min al-esra." Elinizin altındaki esirlere söyle ki: "İnni alimullah fi kulubikum hayran." Şahit Allah sizin kalbinizde bir hayır bilirse, bu onların iyiliğine dair bir belirti ama hangi belirti bu, belirtinin merkezinden Cenab-ı Hak bahsetmiş. İşin esası orada oluşuyor çünkü. Eğer kalbinizde Allah bir hayır bilirse, اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُعْتِكُمْ hayran O zaman size hayır verir mimma okhiza minkum elinizden kaybettiğiniz elinizden çıkan şeylerden daha hayırlısını Cenab-ı size nasip eder. Şu halde bizim yönelimimiz ki bir vektör çizildiğinde esas itibariyle önemli olan vektörün e, istikametidir, yönü hangi yönde, açısıdır. Bunlar ne kadar açı yön önemliyse kişinin de Bizim bu bahsettiğimiz niyet, onun yönü ve açısından bahsediyoruz, şiddetinden bahsediyoruz. Ne tarafa doğru hangi istikamette bir e, ilerlemeyi arzu ediyor kişi? İyi yönde mi, kötü yönde mi? Etraftaki ortamda mevcut bütün koşullar, durumlar, ortamlar kişinin alacağı kararın şekillenmesine hizmet ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu yarattığı ortamda ki çeşitlilik de, bu yarattığı ortamdaki imkanlar da bu yarattığı ortamdaki hareketlilik de günden güne gelişen ve değişen durumlarda hepsi bizim bunların karşısında bunları görüp de nasıl bir e, karar oluşturacağımıza e, hizmet eden bir ortam, şekillenmesi. Dolayısıyla dışa vurmamızı bekleyen ve oluşturmamızı beklediği şey Cenab-ı Hakk'ın aldığımız en dipteki, en içimizdeki dışa bakan yüzüyle mahrem, bize bakan yüzüyle kendi kendimize kaldığımız, kendi kendimize konuştuğumuz, hatta kendi kendimize hesaplaştığımız, çünkü içimizde fıtratımızın bize seslenen iyi yanları eksik değil cenab Hak onları da yaratmış, kişinin kötüyü karara bağlaması için, içinde e, epeyce aşması gereken merhaleler var. Yani onu almak üzere olduğu yanlış kararın, yanlışlığını onun yüzüne vuran, böyle yapma, böyle bu yaptığın şey yanlış diyen, içte bir hesaplaşma süreci de yaşanıyor. Kişi kötüyü karara bağlarken arzuları, istekleri, hevesleri ve duyguları ile buna karşı, onu bundan caydıracak bir karşı, onu zapt edecek, istikamet üzere tutacak taraf da var, onu iyiliğe davet edecek taraf da var. Demek ki biz kararı alırken parazit unsurların bizi olumsuza davet ettiği sürecin de etkisinde, ama bir o kadar da e, istikamet üzere doğruları yapmanın daha iyi olduğu, doğrunun bize, hakkın, gerçeğin bize iyi sonuçları olacağı, özellikle temel e, yönelim açısından baktığımızda dünyada müminlerden olmak yahut kafirlerden olmak boyutuyla baktığımızda, hem dünyada hem ahirette iyi sonuçları olacağı, e, ölüm sonrası Cenab-ı Hakk'ın vaadine ulaşmak gibi, ee, sonsuz bir beklentiye bizi davet eden Cenab-ı Hakk'ın bir tarafta çağrısı bizim niyetimizin şekillendiği süreçte e, önümüze açılan e, bir tercih aralığı ve hayat boyunca hayatta bunu hep yaşaya duruyoruz. Koşulların yer yer e, sertçe değişmesi dahi bizim e, açımızdan kararımızı gözden geçirdiğimiz, özellikle iyiler açısından, doğru yaptıklarından ötürü iyi ki böyle böyle yapmışım, bak birden bire ölüm geldi, kapımı çaldı işte trafik kazansı geçirdim veya şu hastalığa yakalandım veya şu felaket beni yakaladı. İyi ki öncesinde doğru süreçte doğru kararlar almışım diye onların mutlu olacağı ama yanlış kararlar ve yanlış tercihlerle ilerleyen kimselerinde ve bunu tekrar gözden geçirebilecekleri bir fırsat fakat bazen koşullar o kadar olumsuz değişebilir ki gözden geçirmeyi anlamsız kılacak hale gelebilir Cenab-ı yamaya ettiği band Rabbika Rabbinin bazı ayetlerinin geldiği gün ki bunlar büyük ayetler layenfe ne sen imana bir kimseye İmanı fayda vermez. Lem takun emnetmen kablu öncesinde iman etmemiş. Ev kesebet fi imaniha khaira yahut imanında öncesinde hayır kazanmamış bir kimse. Bu neden böyledir? <gülüyor> yani Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu ayetteki durumu. E, irdeleyerek bitirelim bugünkü konuşmamızı. Bazı ayetler ortaya çıkacak alametler ve bu alametleri Cenab-ı Hak onlar ortaya çıktığında, öncesinde iman etmemiş, öncesinde imanında hayır kazanmamış kimselerin artık sonrasında iman etmesinin yararsız olduğunu bizati Cenab-ı Hak söylüyor. La يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا Lam təkun əamən etmiş qablu, və ya kəsəbət fikirinə xeyirə. Eğer ortaya çıkan ayetin belirginliği kişinin iradesini yani yapmak istediği imanı ve imana bağlı olarak yapmak isteyeceği salih amelleri ona zoraki yaptıracak bir e, tesirde ise yani baskın bir ayet gerçekleşmiş. Ne gibi mesela? E diyelim ki denizde gidiyor ilerliyorlar ve çok güçlü dalgalar onları kuşatıyor. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ Anlıyorlar ki tamam biz e, kuşatıldık ve öleceğiz. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti. Burada دَعَوُ Allah'a مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar, yakarıyorlar. لَاِنَنْ لَا جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِۜ Bizi bundan kurtarırsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Biz kesinlikle şükredenlerden olacağız, ortada bir irade beyanı var mı? Var. Bir niyet var mı? Var. Ama bu niyet kişinin gerçekten tercihine dayalı bir şey mi? Serbest tercihine dayalı bir şey mi? Yok serbest tercihine dayalı bir şey değil, etrafta koşulların oluşturduğu tazik, ve baskı onu bu süreçte böyle karar almaya cebretti. Nitekim bunun sağlamasını Cenab-ı Hak yapıyor diyor ki fələm mene cahum ilal bari. Allah Azze ve Celle onları denizin bu korkunç, ürkütücü ortamından boğulmak üzere ortamından kurtarıp sağlam bir şekilde ayaklarını karaya basmalarını sağlayınca idahum müşrikun. Tekrar Cenab-ı Hakk'a karşı koşmaya, kendi arzularını, heveslerini, e, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına karşı öncelemeye ve kendi kendi kendi ile kendi arzularını ilahedinmeye böyle şirk koşuyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'yi umursamamaya, ciddiye almamaya yöneliyorlar. Şimdi bu sağlama gibi artık kişinin hayatında dün zorlukların sıkıntıların baskısıyla bir irade, bir niyet ortaya koymuş kişinin, aslında niyetinin serbest tercihine dayanmadığını Cenab-ı ona karşı ispat etmiş oluyor. Ayaklarını sağlam basınca, yeryüzüne, karapa, karaya tekrardan kendini güvende hissedince vazgeçtin. Demek ki o sadece oradan kurtarabilmek için, o baskının, o zorun etkisiyle, e, sıkıntının etkisiyle e, başvurduğu bir çareden ibaretti. Nitekim ayaklarını karaya basınca e, bunu umursamadı. مَرَّكَ أَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلٰى <مَّسَّة> Kendisine değen, isabet eden o sıkıntıyı sanki bize çağıran o değildi. Şimdi zorla oluşturulmuş bir niyetin, zorla oluşturulmuş bir kararın Cenab-ı Hak katında ne kadar anlamsız olduğunu Koşulların diliyle konuşuyoruz. Yani koşulların dili var, ortamda gelişen koşulların dili bu ve bu koşullar bizim irademizi ve irade, serbest irademizi e, oluşturmaya yönelik olarak bize yaşatılıyor. Baskı altında, sıkıntı altında oluşturulmuş bir iradenin geçersizliğinden söz ediyoruz. لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي ا۪يمَانِهَا خَيْرًا Öncesinde iman edip imanında hayır kazanmamışsa bu denli ayetleri gördükten بَعْضُ اٰيَاتِ Rabbik demiş cenab Bunlar nasıl ayetler dersek anca böyle tarif edebiliriz. Kişiye Cenab-ı sığınmaktan başka bir yol bırakmayan türden e, ayetler yani alametler, işaretler, yaşanan değişiklikler, hadiseler, olaylar kişiyi diyor. sağlaması nasıl? Bu dediğimiz hadise ortadan kalkarsa kişinin bu e, giriştiği iman yolculuğundan vazgeçmesi söz konusu ise, o zaman ona yarar sağlamayacak türden bir hadiseyle bir durumla karşı karşıyayız demektir. لَا faud Demek ki niyet dediğimiz şeyin özünde, onun serbestçe kişinin kendi isteğiyle hiçbir baskı altında kalmadan yapması söz konusu. Allah böylesini istiyor. Bir örnek aklıma geldi, şimdi bu eskiden de varmış. Bunlar dağlara çekilen, eşkıyalık yapan, haramilik yapan kimseler, ee, gelip geçen, kervanları, insanları, ticaret e, kervanlarını yağla, yağmalamaya, onları, e, mallarını mülklerini elinden gasp etmeye, katletmeye çalışan e, kimseler. Allah Azze ve Celle bunlardan bahsederek, bunların cezasından bahsetti ancak cezasını tam ifade ettiği yerde diyor ki, illa'l'ezin tebu min qabl en takdiru aleyhim. Bunlar bu cezalar bunlara verilir. Ancak şunlara bu cezaları veremezsiniz. Siz onları ele geçirmeden önce bu yaptıkları işten vazgeçmiş olanlar hariç. Yani eşkıya biz onu yakalayıp zapt etmeden, ele geçirmeden önce gelip kendisi teslim olmuş eğer böyleyse gelip kendisi bu işten vazgeçmiş, ben vazgeçiyorum bu işten demiş, eğer böyleyse bunlara cezayı tatbik edemezsiniz diyor Cenab-ı Neden? Biz ele geçirdikten sonra tövbe ederse niye kabul etmeyeceğiz, niye tövbesi bizim onu ele geçirmemizden önce olmalı ki biz ona ceza vermeyelim. vermeyelim. Fark şu, yani bu gayet anlaşılabilir bir fark. Biri kendi serbest iradesiyle yaptığı eşkıyalıktan vazgeçip gelip teslim olmuş. Bu gerçek bir niyet, serbest tercihine dayanıyor. Hiçbir baskı yokken, eşkıyalığa devam edebilecekken gelmiş teslim olmuş. Öteki ise ele geçirilmiş, zapt edilmiş, tevkif edilmiş. Şimdi yalvarıyor, yakarıyor ki ben pişman oldum, vazgeçtim bir daha yapmayacağım beni affedin diye. Allah Azze ve Celle bize ayette اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عليهم. Siz onlara gücünüzü yetirmeden evvel, siz onları yakalamadan evvel. Cenab-ı Hakk'ın sisteminde de böyle işler. Bu koşullar yani zaman zaman çok baskıcı, kişinin iradesini ortadan kaldıran, söz gelimi bir deprem anında. Kişiye niyet bırakmaz, serbest bir tercih bırakmaz. Ki şu esnada O'nun otuşturduğu baskıyla Cenab-ı Hakk'a yönelir. Allah Azze ve Celle bu konuda o kadar iddialıdır ki der ki kul اَرَأَيْتُمْ in اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ De ki Allah'ın azabı size gelse a اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ Yahut kıyamet gelse اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ Siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Buna imkan yok. Allah'ı çağırırsınız. اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ in kuntum صَادِقِينَ Doğru sözlüsü söyleyin dedi cenab bak Sonra kendisi söyledi. بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ Elbette ki onu çağırırsınız. Yani bu Yaradan Allah Azze ve Celle'nin eğer yarattığı biz insanlar onun kullarıysak gerçek bir azap geldiğinde hepimizin ayrı ayrı tek tek bu sıkıntı durumundan çıkış noktası için kendisine başvuracağımızı söylüyor. Bizi yaratan O ve biz sıkıntıyı çözenin de O olduğunu kesinlikle içten içe gayet iyi biliyoruz. قُلِ اللّٰهُ minha, مِنْهَا min kulli كَرْبٍ De ki Allah'tır sizi o sıkıntınızdan ve her tür sıkıntınızdan kurtaran kudret. Dolayısıyla sıkıntılar geldiğinde kişinin Cenab-ı Hakk'a yönelimi istisnasız olduğuna göre herkes yönelir. Eğer böyle gerçek manada bir sıkıntı onu öyle yazdım, ayette Cenab-ı Hak şöyle tarif ediyor, dalgalar öylesine onları kaplamış ki, maucun كَالْجِبَالِ Dağlar gibi وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُح۪يطَ بِهِمْ Artık iyice anladılar ki kuşatıldık burada, burada, bu girdaptan bizim çıkacağımız yok, biz burada öleceğiz. Tam bu noktada وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُح۪يطَ بِهِمْ دَعُوا Allah'a مُحْلَص۪ينَ لَا din. Öyle yolu var, imkanı var, çözümü var, sandıkları sürece bundan söz etmiyoruz. Kulun e, gerçekten kuşatıldık ve artık bir çıkış yok, e, zannettiği anda dışarı vuruyor. Bak ki ne kadar hain, bak ki ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı fırsat bulduğu her mecrada sırt dönmeye, onu itiraf etmemeye, ona saygı duymamak için, bir kaçış noktası aramayana kadar meftun çünkü büyüklenmeye, kendisini ilah edinmeye, kendi beklentilerini, kendi ifadesiyle özgürlüğünü yaşamaya ve Cenab-ı Hakk'a saygı duymamaya o kadar istekli ki bu yönde, bu yönelimde olan kimseler, onların artık sıkışıp da hiçbir çıkış noktası görmedikleri andaki tepkilerinden söz ediyoruz. İşte o tepki gerçek bir niyet değildir. Gerçek bir irade olmadığından bir anlamı da yoktur. Cenab-ı Hak bu yüzden dedi ki, لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِمَانُهَاۜ O gün hiç kimseye imanı fayda etmez. لَمْ تَكُنْ kablo? مِنْ قَبْلُ Öncesinde iman etmemişse, اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِمَانِهَا خَيْرًاۜ Yahut imanında bir hayır kazanmamışsa, ee, bu ayetin devamı da kul intaziru inna maakum muntazirun de ki bekleyin. Demek olur ki yani Cenab-ı Hak benzer durumları size yaşatacak, göreceksiniz. Benzer şeyleri yaşayacaksınız. Eğer öncesinde niyetinizi e, istikametinizi almamış iseniz. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu مِنْ قبل أن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ Cenab-ı Hak dedi ki, istikametinizi Cenab-ı Hakk'a yöneltin, O'na teslim olun. Hazır iradeniz kendi elinizdeyken, bu en büyük sermayemiz. Yani bizim irademizi şekillendirmemiz, hayattaki en büyük sermayemiz. Eğer irademizi yaşayabileceğimiz serbestlik ortamı kalktığı anda biz o, sermayemizi, o imkanı kaybetmiş oluyoruz. O imkanı kaybettiğimizde e, ah keşke yapsaydım, ah keşke şöyle etseydim diye geçmişe dönük eee ifadeleri hiçbir şeye yaramıyor. Çünkü bir anlamı yok. O baskının ortamında söylüyorsunuz siz onu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki o enibû ilâ rabbikum, rabbinize yönelin. Veslimûlahu ve ona teslim olun. مِنْ قبل أن يَأْتِيَكُمُ العذاب، Size azap ansızın gelmezden önce. Eğer azap gelirse, azap geldikten sonra bunun bir manası kalmaz. Çünkü artık sizin bir iradeniz yok o esnada. Yani melek, gömelekler görünmeye başlamış, adamın canını alacaklar. O esnada tek isteyebileceği şey, ''Bu süreci biraz öteleyin, bana biraz daha irade alanı açın.'' dedi ki, اَخِّرْنِي اِلٰى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya Rabbi beni biraz yakın bir ecele ötele, biraz geciktir. Neden bu geciktirme istiyor, biraz daha zaman ötelenmesini istiyor, irade alanı açılsın tekrardan, tekrar niyetinin alacağı niyet, oluşturacağı karar kalbinde. Ee, bir anlamı ve karşılığı olabilsin diye yoksa biliyor ki, o esnada ve o gün melekler görünmüşken ve sonrasında e, insanların Cenab-ı Hakk'a teslimiyetleri, bağlılıklarının hiçbir anlamı yoktur. Cenab-ı Hak dedi ki, بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ Onlar bugün teslim olmuş durumdalar, hepsi baştan sonra hepsi Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olmuşlar. Çağrıcının yönlendirmesine, seslenmesine مُحْتَعِينَ مُقْنِعَي رُؤُسِهِمْ boyun neymişler? Son derece ürkek, ürperti dolu مُحْتَعِينَ ile daa, O, onlara emir veren, komutta bulunan kişinin şeyine, e, komutuna karşı tam bir teslimiyet içerisindeler. Ne emrediliyorsa onu yapıyorlar. Bu iradenin bittiği yerden sonraki, Kişinin bu sergilediklerinin hiçbir kıymeti yok. Yani ortaya koyduğu bu davranış, bu kararlı, bu saygı, bu yöndeki davranışları arkasında bir niyet barındırmadığı için, bir tercih barındırmadığı için anlamlı değil. Demek ki niyet barındırdığı zaman davranışlar anlamlı. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ niyet. Ameller ancak niyetlerle, Anlam kazanır. Söz gelimi bir mecnun düşünün, doğuştan deli, yaptığı şeyde iradesi yok, böyle bilinen bir, ki insanlar içerisinde de böyle doğanlar var. Cenab-ı Hak böyleleri üzerinden bize aradaki farkı gösteriyor. Böyle bir birisi, birinde gördüğü şekliyle tabancayı alıp, yani gördüğünü sadece takliden alıp sıksa bir başkasını öldürse bu adam biz hapseder miyiz, hapse atar mıyız? Onu bundan ötürü mücrim, suçlu sayar mıyız? Hayır. Çünkü arka, ardında buna dair bir niyeti yok, olamaz. Bunu aklettiği, tasarladığı, planladığı bir mekanizması yok, mecnun. Ee, dolayısıyla niyetin ortaya çıkabilmesi için e, gerekli olan koşullar e, o kadar önemli ki, bu vakum gibi bir şey. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ortam, adeta bir vakum ortamı, Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin görünmediği, Cenab-ı Hakk'ın gücünün, kudretinin, baskısının, hegemonyasının, her şeye olan kahrının doğrudan gözle görülür değil, doğrudan tesiri cebreden bir biçimde değil, sadece düşünülürse, tefekkür edilirse keşfedilebilir, aklederek keşfedilebilir bir biçimdedir. Dolayısıyla iradeyi baskılamıyor iradeyi doğrudan cebretmiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle niyet ortaya koyabilirim, İstediğimizi yani iyiyahut kötü yönde kararını alabilmeyi bize bırakmak için bil dediğimiz yani ''gayben'' bir ortam oluşturmuş, o yüzden iman bu bil dediğimiz ortamda gerçekleşirse anlamlı. Cenab-ı Hak dedi ki ''Ellezîne <gülüyor> yu'minûne'' Bil gaybi, gayben iman edenler, gayb ortamında iman edenler, Allah Azze ve Celle'nin doğrudan zorlamadığı, meleklerin baskısının doğrudan hissedilmediği, insanların iman etmeme tercihini de yaşayabildikleri bir ortam bu. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Ama doğrudan olsa Cenab-ı Hakk'ın karşısında meleklerinin gücünün, ordularının göründüğü bir ortamda, işte ayetler belirdiğinde, bu ordular ortaya çıktığında artık bilgayb dediği şey delindiği için bu kez imanlara anlamsız hale geliyor. O zaman imanın ve imana yönelik iradenin ve niyetin sağlıklı işleyebilmesi için Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu böyle bir ortam. Aziz'in karısı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak dedi ki, ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ bilsin ki ben onu bil gaybî yani gaybında onun ardında, hıyanet etmedim. Onun olmadığı bir ortamda, arkasından arkasından ona hıyanette bulunmadım. İşte bizim bulunduğumuz ortam da böyle, Cenab-ı Hakk'ın ee, oluşturduğu bir ortam, onun gücünün, kudretinin, ee, adet çekildiği doğrudan görünür olmadığı. insanların eğer aklederek keşfetmezme etmezlerse kendilerini başıboş, istedikleri her bir şeyi yapabileceklerini sandıkları sorumsuz bir alan gibi telakki edebiliyorlar. Bu onlara iradelerini yaşayabilme si şeklinde bir imkan sunuyor. Yoksa yüce yaradanın kahrı, gücü ve baskısı Aşikâr görünse o zaman iradeden söz edemeyiz. İşte iradenin kalktığı bir ortamda, بَعْضُ Bir ke Bazı ayetler belirir ise belirdiğinde لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُواۜ Bir kimseye imanı fayda etmez. lem tekun اٰمَنَتْ min قَبْلُۜ Öncesinde iman etmemişse... Cenab-ı Hak o ayetlerini tekrar belirsizleştirip, tekrar kaldırıp, Kişinin tekrar iradesini bahşedebilir mi? Evet. Yani denizdeki o korkunç dalgaların dinmesi an meselesidir. Bir süre sonra birden sakinleyebilir, sonra gemi karaya yanaşabilir ve artık ortam normalleşmiştir, duygular nötrleştirilmiş. Kişinin tekrar isterse iman etmek, isterse etmek noktasındaki irade serbest tercihine kavuşturulmuştur. Şimdi artık yeniden ne olmak istediğine, kendisi karar verebileceği bir noktaya tekrar taşınmış. Bu Allah Azze ve Celle'nin nasıl sistemi son derece adil ve en başta söylediğimiz gibi kişilerin ne olmak istediği üzerine tasarladığını gösteren ve hatta zaman zaman bir döngü içerisinde bile o hale getirdikten sonra tekrar bu hale geri döndüren, eğer Allah Azze ve Celle tam da onlar söz vermişken, e, biz iman ediyoruz, biz sana yöneliyoruz o azabın baskısıyla, onların canını alsa ve onlardan o imanı kabul etse ne olurdu? O zaman adaletsiz bir durum olurdu. Çünkü serbest tercihiyle e, imana yönelen kimseler, Diyecekler ki bizi de baskılasaydın, biz de hiç serbest tercihimize gerek kalmadan biz de iman ederdik. Öteki iman, serbest tercihi ile iman etmeyenlerin itirazı daha büyük. Diyeceklerdi ki bizi de zora koysaydın biz de iman edenler olarak ölseydik. Halbuki Allah Azze ve Celle bu zor ve baskı altındaki imanı geçerli saymadı. Bunun en meşhur örneği yine benzer şekilde boğulmak üzere olan, hatta ida adrakahu boğulmak kendisini kuşattığında yani boğulmaktan gayrı bir seçenek kalmadığını artık boğulduğunu anladığında gale dedi ki amen tu ennehu la ilaha illa allazi amanet bihi banu ben de iman ettim israil iman ettiği kendisinden gayrı ilah olmayan o yegane tek ilaha ben de iman ettim. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben de Müslümanlardan. Ne dendi kendisine? İyi maşaallah, son anda kurtardın mı dendi. Hayır, dendi ki, ana Şimdi mi? Şimdi mi derken Cenab-ı orada zaman farkından değil, ortam farkından söz ediyor. Şu anda artık sen irade sahibi değilsin, şu anda sen boğuluyorsun, dolayısıyla iradeni kaybettin, ve bu yanda, bu andan sonra zaten iraden olmadığı için sen ve senin gibiler kim olsa hep Allah'a yönelir. Bel iyahu ted'un eğer azap yahut kıyamet gelirse elbette ki ona yönelirsiniz dediği bir durum bu. Dolayısıyla irademizin bize zaman zaman baskıyla bu yaşatıldığı örnekler de not ediliyor. Allah'ın huzuruna çıktığımızda Cenab-ı Hak sen bizi bilmez değildin. Yer yer sıkıntılar yaşattığımızda hemen bize sesleniyordun, şu sahneyi ekrana getirin bakalım dediğinde, bizim hayatımızda o kadar benzeri sahne var ki, Cenab-ı Hakk'a söz verdiğimiz, iyileşeceğimize, onu tanıyıp ona saygı duyacağımıza dair. sonra ortam koşullar normalleşince, ya geldi geçti bir sıkıntıydı deyip basite aldığımız ve tekrar eski halimize geri döndüğümüz. Bu bizim, aleyhimizde tutulan notlar içerisinde yer alır. Cenab-ı Hakk'ı bildiğimiz gücünü, kudretin aslında farkında olduğumuz ama sırf irademize kavuşunca Cenab-ı Hakk'ı irademizle, serbest tercihimizle saymamaya, ona saygı duymamaya dair kim olduğumuzu ortaya çıkaran bir ortam. Yüce Allah Azze ve Celle buyurdu ki bununla bitireyim. Tabi benzeri pek çok sıkıntılar bizim niyet anlamında dalgalanmamıza yaşıyor, yansıyacak, bugün ve yarınlarda. Hem ferdi bireysel anlamda, bireysel anlamda daha çok bu salınımlar yaşanıyor ama toplumsal anlamda da yaşanıyor. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, فَرْتَقِبْ <fartakib> Gözetle sen, يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ Göğün belirgin bir, dumanla geleceği günü, bir de böyle bir hadise olacak. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَ النَّاسِ insanları kaplayacak, يَغْشَ insanları kaplayacak yani hepsini. هَذَا عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bu apaçık bir azap. Diyecekler ki Rabbenek şifa ennel azab. Kime seslenecekler? Allah'a seslenecekler. Rabbenek şef affına inna mu'minun Rabbimiz bizden azabı gider. Biz iman edeceğiz, iman edeceğiz. Etmekteyiz sözünü verdiler. Bu verdikleri söz, bu yakarışları bir ira, bir niyet mi? Değil. Çünkü bu serbest bir tercih değil, azap kaplamış üzerlerini. Bu bu azabın üzerlerini kaplamışken ortaya koydukları niyet beyanı, irade beyanı, güya aldıkları karar, serbest tercihlerine dayalı değil. Cenab-ı Hak diyor ki, اِنَّا كَاشِفُ لَعْذَا بِقَلِيلًا ''Biz azabı biraz kaldıracağız ama siz اِنَّكُمَٓا اِدُونَ Eski düzeninize geri döneceksiniz.'' Bu bahsettiğimiz dalgalanma yani niyetin, e, baskı altında nasıl değiştiğini ve biz insanların aslında var eden kudrete karşı nasıl içten içe bir farkındalık ile, bir bilinç ile e, yaşadığımızı, bu sıkıntı ortaya çıktığında dışa vurduğumuzu, sıkıntı ortaya çıkmadığı zaman üstüne yattığımızı gösteren bir e, süreç içerisinde gelişiyor. Bunun en sonuncusu ölümle yaşanıyor öldükleri zaman da benzer şeyler insanlar söylerler. Cenab-ı Hak dedi ki: Bel bedenhum ma kanu yakhfun min qabl. Bunların şu an söyledikleri şeyler yeni öğrendikleri şeyler değil. Eskiden içten içe saklı tuttukları şeyleri şimdi dışarı vurdular dedi Cenab-ı Hak. İşin doğrusu şu: Bel bedenhum ma kanu yakhfun min qabl. Önceden içlerinde tutuyorlardı dışa vurmuyorlardı, Allah yokmuş gibi yapıyorlardı, yaşıyorlardı. Şimdi ölüm sıkıntısıyla karşı karşıya gelince, bizi geri döndür Ya Rabbi, bize biraz daha süre ver Ya Rabbi diye, biz iyi olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Cenab-ı Hak ki, hayır bunlar yeni öğrenmiş gibi yapıyorlar ama, önceden aslında bildikleri ve içten içe tuttukları, içte tuttukları şeyi şu an dışarı vurdular. Hepsi bundan ibaret. بَلْ بَدَٰلَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مَنْ Sonra da Cenab-ı Hak yine iddialı bir şekilde dedi ki وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا Biz gerçekten döndürsek onları, tam da istedikleri gibi dünya yaşamlarına, لَعَادُوا Gerçek niyetleri tekrar ortaya çıkar. Demek ki ne olduğumuza aslında karar veren bizler, o yayın gerçek hali o. Yani yay biliyorsunuz, baskıya getirdiniz mi, daraltabilirsiniz. Yani bir metrelik şeyi on santime kadar da düşürebilirsiniz ama o onun gerçek hali mi? Hayır, bıraktığınızda o serbest halindeki durumuna dönecektir. Asıl yayın kendi serbest hali, bizim kendi serbest irademiz gibidir. Biz kendi ne olmak istediğimize kendimiz karar verirsek, on santime kadar büzülmek mi istiyoruz? daha uzamak mı istiyoruz onu biz yaparsak olur, yoksa koşulların başkasıyla bunun değişimi Allah Azze ve Celle katında makbul değil. Çünkü ardında bir irade yok. Diyeceksiniz ki bu yani irade olmasa da olmasın, Cenab-ı Hak iradeye mi böyle yani ee, takmış illa iradeli olsun diye. Bunun aslında ardındaki cevher, önceki e, yanılmıyorsam derste konuştuğumuz, e, husustur. Kulun Cenab-ı Hakla bu anlamda kurduğu saygı ilişkisinin ardında e, bu irade aranıyor ki işin esası sevgiye dayalı olsun. Çünkü hiçbir sevgi baskıyla oluşmaz. Kişinin kendi isteğiyle Cenab-ı Hakk'a karşı yönelimi, ona karşı hayranlığı, onu tanıması, onu sevmesi ve saygı duyması bunlar sürecin doğal mecrası, eğer burada tanıma, sevme, tanıdıkça sevme ve sevdikçe de saygı duyma kişinin kendi yaşadığı bir süreç değil de zoraki baskıyla oluyorsa, burada sevmediği ama sevmediği halde mecburen saygı duyduğu, eğer kendisi haline bırakılsa sevmeyecek ve saygı duymayacak bir durumdan bahsediliyor demektir. Bunu kul bile kabul etmiyor ki Cenab-ı Hak kabul etsin. Yani eğer bir kimseye derseniz ki o iradesiyle seninle evlenmedi, işte malından ötürü seninle evlendi deseniz bu ne kadar onu yaralayıcı olur? Veya ailesi baskı kurdu o yüzden evlendi ne kadar yaralayıcı olur? Yani seni sen olduğu için sevdiğinden ve saydığından e, tanıyıp e, hayran kaldığından değil. Allah azze ve celle ve lahul kibriyaufi s-samawati ard göklerin ve yerin kibriyası, Yüce Allah Azze ve Celle'nin zatı, azameti ve büyüklüğü, kendisine karşı kullarının göstereceği saygının ardında, mutlak surette hiçbir baskı unsuru olmaksızın sadece tanıyıp sevdikleri için, hayranlık duydukları için seven ve sayan kimseleri bu süreçte <Sessizlik> ortaya çıkarıyor. Do right, Doğal olarak diğerlerini de tek tek eliyor. Aquulu kavli hada ve estağfirullahal azimeli ve lekum ve lis-saherul mu'min. la tu'ahizna in nesina ve hata'na. Rabbena ve aleyna isran kama hameltehu alal ladina min ma la وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته